Mürşid Nazarı Sadat-ı Kiram'ın bir nazarı, 17 defa nafile haç nispetinde müridin makamını yükseltir. Gavs-ı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim Hazretleri Kutlu Sesir